ve nşhedu anna Muhammede abluğu ve resulu. Ama bādum fyaibadallah. İtekul lah ve aqīwuh. İnnallah ma al-lazīn al-takwuh ve قال lazīn hūmuhsīnūn. Kāl Allahu ve jel fi kitābihil kerrīm. Awwu bil-lāhi min al-shaytānir rājīm ve oy kıyamu nasalate ve mimma rasaknahum yunfikun. Sadakallahul Azim. Okumuş olduğum Bakara suresindeki ayetin mahalini hemen hepimiz biliriz. o takva sahibi müminler gayba iman ederler. Namazı ikame ederler ve verdiğimiz rızıktan infak ederler." buyururdu. Ramazanda bir değil, çokça ibadeti aynı zamana sıkıştırmayı öğreniyoruz veya günlük hayatımızı çeşitli ibadetlere ayırabiliyoruz. Müminler zekat konusunda hakkıyla bu emri yerine getirmiş olsa memlekette fakir kalmaz diyebiliriz hadi İslami hassasiyeti olmayanlardan bunu beklemek mümkün değil ama namaz kılan nice insanlar bile zekatını vermiyor veya önemsemiyorlar. Özellikle e, toprak ürünlerinden e, efendim e, zekat, e, oşur adıyla ifade edilen zekat büyük çapta ihmal ediliyor. Ben köylülerin e, nisap miktarına sahip olduğu halde zekat vermeyenlerin çoğunluğunu teşkil ettiğini zannediyorum. Yine e, esnafıyla diğer imkan sahibi olanlarıyla şehirlilerin de e, bu konuda e, ihmal yönüyle köylülerle yarıştığını düşünüyorum. Evet, Kur'an'ın e, en önemli emirlerinden biri. Kur'an iki yönüyle emirlerde bulunur. Bütün emirleri, hatta yasakları iki konuda toplayabiliriz. Birisi, az önce bahsettiğimiz itikaf gibi, namaz gibi bireyin kendini geliştirmeye yönelik emirleri. İkincisi de toplumu değiştirmeye, ıslah etmeye veya toplumsal görevlerini yerine getirmeye yönelik emirleri. Birisi, bireyin kendini inşa eder. İkincisi, bulunduğu toplumu inşa etmek için kişiye görevler verdirir. İşte emr-i bil gibi, zekat gibi hususlar bizim içinde yaşadığımız topluma ve insanlığa karşı görevlerimiz doğrultusunda emirlerdir. Bir taraftan kendimizi ıslah edeceğiz, diğer yönüyle de toplumu ıslah etmek için bütün gücümüzü sarf edeceğiz. İşte birinci konuda örneğimizi vermiş olduk itikafla. İkincisi de zekattır. İçinde bulunduğumuz topluma karşı görevlerimizi Ramazan'da daha bir hassasiyetle yerine getirebiliriz. Hani tok, açın halinden tok anlamaz derler. Biz açlık halini Ramazan'da bir fiil yaşayarak, fakir olarak, aç olarak bir günümüzü geçirebiliyoruz. Tabii e, bunun getirdiği e, bir netice, fakirlerin yanında yer almaktır, garipleri doyurmaya çalışmaktır, ihtiyaç sahiplerine ihtiyacını giderecek imkanlar sunmaktır. E, almaktan daha zevklidir vermek. Vermenin tadını e, bilen insanlar e, hem Allah'ın nazarında hem toplum nazarında seviyeli insanlardır. Vermeye hepimizin ihtiyacı var. Fakirlerin bile ihtiyacı var. Fakirler de diğer insanlara karşı mutlaka bir şeyler verebilirler. Selam verirler. Moral verirler. Allah'ı dini anlatarak nasihat verirler. Nice hususlarda hepimizin birbirimize verebileceği hususlar vardır. İşte fakirlerin ve iste isteyenlerin zenginlerin üzerinde hakkı vardır, der Kur'an-ı Kerim. Biz Allah'ın sahip olduğu nimetleri, emanet olarak bize verilenleri Allah'ın nimeti olarak vermek durumundayız. Yoksa kendimizden bir şey veriyor değiliz, gurura, kibire kapılmamıza da gerek yok. Allah'ın rızkından verdiği emanet olarak verdiklerinden vereceğiz. Zekatı verince, infakı yerine getirince dünyevi olarak da nice istifadelerimiz olacak. Zekat malı temizler. Zaten zekat temizleyen demektir kelime anlamı. Bilerek bilmeyerek malımıza karışan haramları temizleme aracı olarak zekatı değerlendirmeliyiz. Yine malı korur hastalara şifalar vesile olur hadiste hastalarınızı sadakayla deva edin şifalandırın der yine belaların gitmesi ömrün uzaması zekat ve sadakayla alakalıdır Kur'an-ı Kerim faizin malı mahvettiğini, parayı mahvettiğini zekatınsa bereket kazandırdığını malı arttırdığını, ifade ettiğini bilirsiniz. Bal budandıkça ne yapar? Mahsulü artar. O yüzden bizim de mallarımızın budanması lazım ki daha bereketiyle ziyadeleşsin. Şükredenin nimetlerinin artması gibi bize de helal yönüyle bereketi artmış olsun. Evet, hırs ve kanaatimizi törpüler, israfa giden, lükse giden yolları kapatır. Kapitalizm ve komünizmle mücadele etmiş olur zekatını veren kimse. Böylece fakirlerin sayısı giderek azalır ve sosyal dayanışma olur. Zenginlere karşı düşmanlık yerini bir dostluğa, bir kardeşliğe bırakır. Evet. Kur'an'da namazla birlikte sık sık zikredilen zekatın dediğimiz gibi kişinin kendi iç dünyasıyla birlikte dışını da ihmal etmediği, sosyal görevleri üstlendiği değerlendirilebilir. Allah yolunda feda edemeyeceğimiz hiçbir şeyin olmaması, hele parayı, malı, mülkü putlaştırmamamız açısından zekat bizi gerçek anlamda insanlaştıran kalitemizi artıran laf adamı değil iş adamı olduğumuzu gösteren önemli bir ibadettir. İnşallah bunları ihmal etmeyelim. Zekatın kime nasıl ne kadar verilmesi gerektiğini, hangi mallardan verileceğini, nereye tahsis edileceğini hepiniz bilirsiniz. İnşallah siz zekatı Allah yolunda e, gayret edenlere yönlendirmeye çalışın. Kur'an-ı Kerim'de sayılan sekiz sınıftan birisi de e, fi sebilillah'tır. Allah yolunda cihad eden, Allah yolunda ilim öğrenen, Allah yolunda faaliyetler yapan kimselere e, zekatımızı e, tahsis edersek herhalde daha güzel bir iş yapmış oluruz. Ela inne ahsenel kelam ve eblan nizam Kelamullahül Melikül Azizül Allam, kema kal Allahü Tevâreke ve Teala fil Kelam ve iza kure al Kur'an, fes temi ulah ve anctulahlekum Turhamun. Az büllahi min Şeytanir Raje m İsmillahiir Raheem. İna dîna in dallahül